95.0'da açık dergide bağımsızların ilk programını dinliyorsunuz. İlk program vesilesiyle açık radyoya, açık dergiye, tüm açık radyo ekibi ve camiasına teşekkür etmek isterim. Ben Ekmelet Erkan, programı Bağımsızlar Yürütücü Ekibi ile birlikte hazırlayıp sunuyorum. Bağımsızlar Yürütücü Ekibi ve Bağımsızların ne olduğu Zaten programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Yine bugün Bağımsızlar Yürütücü ekibinden ve Bağımsızlar Dayanışması üzerine 2014 2015ten beri birlikte düşünmeye başladığımız sevgili Zeynep Okyay'la beraberiz. Hoş geldin Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sen kendi hakkında bir şey söylemek ister misin kısaca? Ha, kısaca konuyla bağlantımı belki de söyleyeyim. Zeynep Okyay ben. Ee, pasaj Malmısı sanat alanındanım. Ee, biz 5 kişiyiz, kolektif olarak çalışıyoruz. Sonrasında gerekirse daha detaylı bilgi veririm. 11 yıldır da bağımsız sahnesinde varsınız. Evet. Peki bağımsızlar nedir? Bağımsızlar nedir? Bu radyo programı ne anlatacak? Bağımsızlar Türkiye genelinde Kurumsal kültür sanat alanlarının dışında faaliyet gösteren, yani devlet veya özel sektör sahipliğinde veya güdümünde olmayan, bağımsız kültür sanat alanının odağına alan, bu alanın çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmaya çalışan bir tür savunuculuk e, zemini oluşturmayı hedefleyen bir e, girişim diyelim. Nasıl başladığını biraz sonra anlatacağız ama niye böyle bir girişim süreç içerisinde ihtiyaç haline geldiği? Bizler tarafından yani bizler e, bu girişimi başlatan ve yürütmeye çalışan e, yine bağımsız aktörler olan bizler tarafından. E, çünkü Türkiye'de kültür sanat ortamı büyük ölçüde özel sektör ve devletin güdümü altında şekilleniyor. Sivil toplum aktörleri ve tabandan gelen inisiyatifler e, hem görülür değiller hem paydaş kabul ediliyorlar ya da karar verme süreçlerinde dahil değiller. E, yine kültür sanat alanının özelleştirilmesi artan güvencesiz çalışma koşulları, politik ve ekonomik dengesizlikler sürekli olarak inisiyatiflerin ortaya çıkmasını ve sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Bir başka neden, bağımsız inisiyatifler projeleri için e, sınırlı kaynaklar bulabiliyorlar ya da öz kaynaklarını kullanarak e, faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir tür kendilerini sömürerek e, varlıklarını sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla aslında hem yapısal hem projeler için kamusal kaynaklardan ve hatta özel sermayeden fonlar yaratılması lazım. Bu anlamda da bağımsızlar girişimi belki bir şey savunuculuk yürütmeye çalışıyor. Bunun ötesinde de bağımsızlar arasındaki işbirliği ağları çok güçlü ve etkin değil bir yandan da bu dayanışma ağını kurmaya devam aslında. Evet aslında herkes böyle evini kurtarmaya çalışırken <gülüyor> ve e, şimdi öz kaynak deyince insanın gülesi geliyor. Çünkü bir sermayeyle de başlamadığı için kimse, hani bir kapitalle başlamadığı için öz kaynağını e, tabii ki de genellikle emek olarak sömürerek e, de Herkes kendi evini kurtarmaya çalışırken birbirinden habersiz olarak ve zaman içerisinde belki yorulup, motivasyonunu kaybederek o dayanışma anı henüz güçlü bir noktaya getirmiş değiliz bağımsız sanat ortamı olarak. Kültür sanat ortamı olarak da değiliz. Bağımsız sanat ortamı bunu hedeflerken ve bunun için uğraşırken henüz bu noktaya da gelmiş değiliz aslında. Ee, bu bağlamda e, daha e, fazla kişinin e, görünür, bilinir olduğu, daha fazla e, çok sesli bir ortam yaratmak, daha çoğulcu bir ortam yaratmak önemli. Bağımsız sanat ortamı da kendi yapısıyla aslında bunu vaat ediyor. Ve birazcık belki ütopik bir şey, arzu edilen bir şey ama yaklaşıldıkça böyle farklı bir e, dinamiğin çıktığı ve farklı değerlerin konuşulabildiği bir ortam. Aslında her ne kadar özel sektörle devletin güdümü altında şekilleniyor desek de e, aslında biliyoruz ki <gülüyor> bağımsız kültür-sanat aktörleri, sivil toplum Türkiye'nin kültür-sanat hayatına canlılığını veren, onu gerçekten büyük bir, bir paydada oluşturan e, kesimler. Dolayısıyla aslında bu bağımsız Ortamın görünürlüğünü arttırmak ve tanınırlığını arttırmak aslında e, var etmekten ziyade hedefimiz. O zaten var ve orada. Ama bir dayanışma e, yaratmak en temelde. Kültür sanat ortamının bir şekilde demokratikleşmesi için bağımsız sanat ortamının varlığı evet. çok önemli. Kesinlikle. E, çünkü... E, Bağımsız sanat e, alanı dediğimiz şey biraz daha inisiyatif alarak işleyen, e, sürdürülebilirliği, farklı e, dinamiklere bağlı olan, e, kendi kendini yöneten, bir kuruma bağlı olmayan, esnek yapıda, farklı bir iletişim kurmayı, farklı bir çalışma yöntemi kurmaya e, çalışan e, ve e, varlığını bir zorunluluk veya formaliteye bağlı değil, Ortak bir yarara bağlı bir şekilde devam ettirmeye çalışan bir ortam. Bu açıdan çok seslilik evet. için çok önemli. Daha bir, bir önemli bir yanı da dinamik olarak şekillenen. Yani uzun vadeli programlar hedefler üzerine değil de o güncel ihtiyaçlarla dinamik olarak şekillenen ve sürekli form alan, sürekli ihtiyaçları belirleyen ve ona göre inisiyatif kullanan bir kültür. Sanat ortamından bahsediyoruz, bağımsızlardan bahsederken ki bu da aslında zenginliğini ve çeşitliliğini oluşturuyor o ülkenin kültür sanat ortamının. Peki nasıl başladığımıza gelelim. E, 2014-2015 yıllarında Amber Platform'dan ben, e, Pasaj'dan Zeynep Okyay, Halka Sanat'tan e, İpek Çankaya ve Sezgi Abalı e, tam da kendi ihtiyaçlarımızdan, Yukarıda sözünü ettiğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak bu konuları konuşmaya başladık ve bir dizi toplantıyla ne yapabileceğimizi e, düşündük, çalıştık. E, ama o süreç içerisinde yine Zeynep'in söylediği gibi herkesin kendi evini kurtarma telaşıyla bir süre sonra bu toplantılar sönümlendi. Ne ki e, 2019, pandemiden hemen önce 2019 sonunda tekrar... Zeynep'le çalışmaya başladık ee, ve tanımları yazmak, şeylere karar vermek yerine bir çağrı yapıp hakikaten alanda çalışan bağımsızlarla birlikte bağımsızlığın ne olduğunu, nasıl bir e, yolla devam etmek istediğimizi konuşalım dedik. Bu anlamda da üç tane toplantı gerçekleşti ee, Zeynep. Evet, bu üç toplantıda amaçladığımız... E çok disiplinli bir ortam yaratabilmekti. Yani biz görsel sanatlar alanında daha çok çalışıyoruz. Ama görsel sanatlar, bir tek görsel sanatlar alanından olmasın işte bu edebiyat, müzik. Mesela bir bağımsız plak şirketi acaba bugünkü bağımsız sanat ortamının problematiklerine, sorunlarına nasıl çözümler buluyor? Ee, veya e, ekoloji ve bostanlar mesela, ekolojiyle ilgilenenler, bostanlar e, nasıl örgütleniyorlar e, ve nasıl bir araya geliyorlar? Farklı bir araya gelme biçimlerinden de alabilmek için bu buluşmalar oldu. Araya girmeye çalıştım. Şeyi sadece vurgulamak istiyorum. Kültür ve sanat dediğimiz zaman sadece sanat ortamından kastetmiyoruz savunuculuk yapan inisiyatifleri de işte bostanları da ekolojiyle ilgilenenleri de yani çok daha geniş bir perspektiften kültür sanat alanına bakmaya çalışıyoruz. Evet. Üreten ve yaratan herkesi dahil evet. edebileceğimiz bir evet. bakış açısıyla bakıyoruz. Evet. Bu toplantılarda bu Bağımsızlığın ne olduğunu, bağımsızlığın ne demek olduğunu konuşmaya çalıştık. Bağımsızlık herkes için farklı tanımlanan bir şey. Evet. Tabii yani bağımsızlık bir olumsuzluk bildiriyor. Yani bağımlı olmama durumu. Biz neden bağımlı olmamayı tercih ediyoruz? Yani neyin karşısında duruyoruz ya da neyin yanında alternatif olarak yer almak istiyoruz? Bunları birazcık konuşmak. Bağımsızlık, olumsuzluk ifade ediyor derken aslında bağımsızlık hepimiz için <gülüyor> olumluluk ifade ediyor. <gülüyor> Ama bir olumsuzluk ekiyle, haklısın. Evet, ve bu... coğrafyadan coğrafyaya değişen e, güdüm, güdülerden, yani değişen motiflerden evet. e, bahsedebildik böylece. Bu, konuyu bu şekilde açabildik böyle bakınca. Evet, bağımsızlık ve... E, Başka konuları yani nasıl yol alacağımızı böyle bir bu toplantılarda karar vermeye çalıştık. Ve sonunda web tabanlı bir yapı kurulmasına, bir altyapı üzerine inşa etmeye karar verdik. Bağımsızlar kimlerden oluşuyor? Bu toplantılarda aslında bağımsızların yürütücü ekibi de şekillendi bir süreç içerisinde. Bugünkü yürütücü ekip Etmel Ertan Amber platformdan Zeynep Okyay Pasaj, İpek Çankaya Halka Art Halka Sanat Projesi'nden, e, ha, Salihayavuz e, Hay Açık Alan ve Komünitas'tan, Sarp Keskinler Karantina Komünitas Konserve Teos Arts ve Kültür e, Girişiminden, Daniele Savasta Yokuşun Başı, Özgül Kılıç Aslan Dahili Bellek, Gülsel İbaki Sarı Denizaltı'dan ve Yeliz Kahya'dan oluşuyor şu anda Bağımsızlar ekibinin e, hedefleri aslında bu bir yandan web sitesini geliştirerek e, paydaşlarını büyüterek öte yandan bu radyo programıyla onun da ötesinde e, çeşitli projeler tasarlayarak ve kaynaklar yaratarak e, bu konuşmaları Türkiye'nin çeşitli farklı mekanlarında farklı şehirlerinde sürdürmek ve bağımsızları bir araya getirerek bu dayanışma zeminini genişletmek Tabii en önemli hedef, belki de başından beri söylemedik ve nasıl söylemedik diye düşündüğüm e, bağımsızlığı Türkiye bir haritalama e, yöntemiyle e, görünür kılmak. Evet, <gülüyor> görünür kılmak, senin görünür kılmak tabirine e, eklediğin şey bir yandan da tanınır kılmak. Evet. Yani e, çünkü tanınmak için de görünürlük gerekiyor. Evet. Peki somut olarak neden söz ediyoruz dersek tekrar yani bağımsızlar nedir sorusunun arkasına geçersek arkasında bağımsızlar.org ya da bagimsizler.org sitesi var. Buranın aslında bağımsızların arkasındaki somut mekan olduğunu söyleyebiliriz. Yani tüm bilgi orada toplanıyor ve oradan paylaşılıyor. Bir yandan da bir buluşma ve haberleşme anında merkezini oluşturuyor şu anda bağımsızlar. Fakat bu bağımsızlar.org sitesinin yapımı ve geliştirmesi hala devam ediyor. Ee, girer de bir kazayla karşılaşırsanız bize bildirin. <gülüyor> bağımsızlar.org, Türkiye'de kültür sanat alanında faaliyet gösteren bağımsızların listesi. En temelde bu. Dolayısıyla bir bağımsızlar veri tabanına sahip oluyoruz. Bu veri tabanında tuttuğumuz bilgilerin derlenmesi için Yürütecek uzun bir çalışma yaptı aslında. En zor işlerden bir tanesi de hakikaten bu metaveriyi oluşturmaktı. Bu metaverinin hala ideal olduğuna inanmıyorum ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. Ve süreç içerisinde e, çeşitli katılımcıların önerileri veya onların koşullarının gerektirdiği yeni bilgilerle değişecek ve daha ideal bir metaveriye ulaşacağımızı varsayıyorum. Yani bağımsız sanat ortamının dinamikliği gibi bu e, yapının da dinamik kalması gerekiyor. E, biz bağımsızlık kavramını e, bu projede e, belirlerken ve kısıtlarken e, kendi e, tabii ki de e, durduğumuz yerden e, bir tek yapmamak için birçok kişiyle konuşup bağımsızlık, Algısını öğrenmek istedik birçok bağımsız organizasyonla konuşup. Sonuçta çıkan bir tanımımız var. Bu tanım hiç sabit olmayacak. Yani kişilerin eleştirileriyle yeniden bakılması gereken bir tanım olacak. Ama belki de bir söyleyebiliriz bağımsızlık tanımını. Bağımsızlar.org'un. Ee, evet, e, Türkiye'de kültür ve sanat alanında çalışan, faaliyetleri ve organizasyon giderleri düzenli ve sürekli olarak başka bir kurum tarafından karşılanmayan, yönetimsel olarak başka bir kuruma bağlı olmayan, tüzel kişiliği olan veya olmayan girişimleri bağımsızlar olarak kabul ettik. E, ve bu girişimleri bu e, listede, e, bağımsızlar listesinde kabul e, Kaydaş olarak kaydetmeye başladık. Yani kendileri kaydoluyorlar. Biz bu çareyi yapıyoruz. Siz böyle bir kurumsanız eğer, böyle bir girişimseniz e, tıklayıp siz de kurumunuzu kaydedebilirsiniz. Ve bağımsızlar zeminini birlikte genişletiriz. Hı hı. Neye göre görselleştirdiğimiz biraz bahsedebiliriz belki Ekmen. Tam onu aslında demin e, sen bu bağımsalara dönmeden önce onu söylüyordum. Yani Dolayısıyla elimizde bağımsalara dair nasıl bir bilgi topluyoruz ve görselleştirmeleri de neyin üzerine kuruyoruz? Hemen üzerinden geçelim istersen. Yani kurumun adresi, açıklaması, ne olduğu, telefonu, e-maili vesairesi gibi şeylerin dışında aslında bizim meta dediğimiz şey. Organizasyon türünü, e, dağıtık, çevrim içi, göçebe, yerleşik olmak üzere dört e, başlık altında topluyoruz. Ee, organizasyonun yasal statüsü kolektif, şirket, kooperatif, vakıf veya dernek olabilir. Bunlardan e, sadece kolektif e, tüzel kişilik gerektirmeyen yapı, onun dışındakilerin hepsi aslında birer tüzel kişilik oluyor. Organizasyonunuzu nasıl tanımlarsınız diye soruyoruz. Yani yaratıcı endüstrilerde çalışıyoruz, kültür yönetimi yapıyoruz, bilim ve teknolojiyle uğraşıyoruz gibi yine bir dizi e, döküm var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Dolayısıyla organizasyonun nasıl tanımladığınızı söylüyorsunuz. Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? İşte toplumsal gelişim, e, sosyal dayanışma, sürdürülebilirlik, ağ geliştirme, ekoloji, moda tasarımı gibi yine e, bir kırılımlar içerisinden organizasyonunuzun ait olduğu çalıştırma alanını belirliyorsunuz. Finansal olarak nasıl sürdürdüğünüzü soruyoruz. sürdürdüklerini soruyoruz. Ama bu çok genel bir bilgi. Yani... İşte kiralama yapabiliyor bazı e, bağımsızlar. Gelir sağlayıcı ürün satışı yapabiliyor. Ürün veya hizmet satıyor. Bilet satışından ya da kişisel kaynaklardan, destekçilerden, bağışlardan finansal yapısını sürdürebiliyor. Bu da aslında bize gene genel bir tablo verecek e, bağımsızların finansal sürdürülebilirliği hakkında diye umuyoruz. Bir organizasyonun gerçekleştirdiği faaliyetler e, yine işte basılı yayın, atölye çalışmaları, arşivler, seminerler vesaire gibi sıralanıyor. Burada bir de aslında ileride bir paylaşım ekonomisi yaratabilir miyiz? Bunun üzerine inşa edebilir miyiz diye sorduğumuz 3 soru var. Başka organizasyonlara sunabileceğiniz, değiş tokuşa açabileceğiniz ne tür mekanlarınız, ne tür ekipmanlarınız ve ne tür servisleriniz var diye soruyoruz. Hı hı. E, bu şu anda sadece bu sorularla kalıyor ama yine umuyoruz ki e, ileride belki bunun bir altyapısını da kurarak hakikaten internet üzerinden bu değişiklik kuşu sağlayacak e, bir mekanizma oluşturabiliriz. Bunun sonun dışında da son sorumuz galiba herkesin hedef kitlesinin ne olduğu. Dolayısıyla bütün veri aslında daha doğrusu e, görselleştirmeleri üzerine kurduğumuz bütün veri bu şu anda. En önemli butonda diğer belki de. Eğer <gülüyor> ki <Evet>. bir başka olasılık <gülüyor> <gülüyor> <Evet, bunları>. varsa. <gülüyor> Her bir seçimin altında bir de diğer var. <gülüyor> e, işte o diğerdir belki. E, bütün bu metaverinin düzenlenmesini, yeniden oluşturmasını sağlayacak şey de o diğer. Evet. E, sitenin üç temel görselleştirme üzerine e, okurduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir tanesi harita tabanlı görselleştirme. Dolayısıyla bu Zaten e, bağımsızlar.org'a girdiğinizde bir harita görüyorsunuz ve bunun üzerinde noktacıkları halinde inisiyatifleri göreceksiniz. E, dolayısıyla Türkiye'nin neresinde, hangi şehirlerde, nasıl yoğunlaşıyor e, böyle bir genel bir resim elde etmek mümkün. İkincisi zaman çizelgesi. Hangi bağımsızlar ne zaman başladı? Kapandıysa ne zaman kapandı? Dolayısıyla ne kadarlık bir ömrü vardı? Bunu Görselleştirmek istiyoruz çünkü bunun aslında Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve de siyasal yapısının bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. İşte biliyoruz ki 2005 ile 2010-2011 arası mesela Türkiye'de çok dinamik bir e, sivil toplum kültür sanat alanı vardı. Ama 2011'lere doğru burada işte o dönemde kurulan dernekler kapandı, inisiyatifler alandan çekildiler falan. Yani bayağı bir gösterge özelliği de taşıyor bu zaman çizelgesi. Son olarak da ilişkisel gösterimden. Yani bu aslında bilenler anlayacaktır. Burak Arıka'nın mülksüzleştirme ağlarını hatırlarsanız, notları birbirine bağlayarak yine alana, ilişkileri bağlamında bir tek tepeden bakış vermeye çalışıyoruz. Yani kim hangi alanlarda çalışıyor, kim kimle işbirliği yapıyor gibi çeşitli bilgileri bir bir bir görsel olarak bütün Türkiye ölçeğinde gör, göstermeye çalışıyoruz. Ee, bunun için neler var Zeynep sitesinde? Yani küçük bir şey ekleyebilirim. baagimsizlar.org um, um, mesela bu uh, alanın ee, savunuculuğunu yapmıyorsa da savunuculuğunu yapan kişilere aslında bir ortam hazırlıyor, bir veri e, sağlıyor. Ee, farklı farklı filtreleme yöntemleriyle istenilen bilgiye ulaşabilme e, kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz bu haritalama yöntemiyle. Evet, yani savunuculuk için bir zemin oluşturuyoruz, doğru. Hı -hı. Bir yandan da çok önemsediğimiz, aslında her seferinde söylediğimiz bir şey galiba bugün söylemedik ama e, bağımsızları birbirine göstermek istiyoruz. Çünkü biz ne kadar çoğuz onu bilmek aslında hepimize e, bir güç verecek. Evet. E, yani Türkiye'nin işte e, hiç bilmediğimiz e, İstanbul dışını çünkü çok iyi bilmiyoruz ya da İzmir dışını çok iyi bilmiyoruz. Diğer şehirlerinde neler olduğunu, oralarda giden faaliyetleri görmek yine hepimiz için... Bir güç kaynağı olacak. Hı hı. Ve olası iş birliklerine belki de zemin hazırlayacak yine. Evet, evet. E, kaynakçı ve buluşmalardan söz edebiliriz belki. Sonra da kapatabiliriz. Aşağı yukarı 3-4 dakikamız kaldı Zemin. Tamam, tabii. Ee, buluşmaları o zaman ben anlatayım. Kaynakçıyı sanıp aslayayım. Ee, tamam. E, sitedeki buluşmalar bölümünde... E, Bugüne kadar yapılmış e, farklı bağımsızlık üzerine e, ya da alternatiflik üzerine, bağımsızlanıt ortamının e, edindiği e, sorunsallar üzerine olan buluşmalar e, var. Biz başından beri söylüyoruz. Bu buluşmalar sonuç olarak bağımsızlar.org'da başlamadığı e, bir tarihi var. Zaman zaman bizim de içinde yer aldığımız. E, ve e, bu buluşmaları bir araya getirip bir belleğini yaratmaya çalışıyoruz aslında. Yani bu buluşmalar oldu. Bunlar konuşuldu. O zamanlar şu sorunlar vardı. Şimdi de bunun üzerine konuşuyoruz. Kaynakçada da aslında bağımsızlar üzerine bugüne kadar yapılmış olan akademik ve akademik olmayan yazıları, tezleri, konuşmaları her türlü kaynağı bir araya getirmeye çalıştık. Ee, oldukça zengin bir bibliografya çıktı ortaya aslında. Ee, bunların bir kısmının kaynaklarını bulup link atayabildik, bir kısmını atayamadık. Ee, aslında e, programı dinleyenlerden, e, bilgisi alanla ilgili bilgisi olanlardan bu kaynakça içinde, buluşmalar içinde bizim orada bu, e, dahil edemediğimiz, farkında olmadığımız içeriği sağlamalarını e, isteriz. Tabii. Tam böyle kaynakçının evet. içerisinde de olan birisini söylersek sanırım haftaya İpek burada olacak. Ha, evet. Ee, programa nasıl devam edeceğimizi kısaca söyleyeyim. Haftaya kimin olacağını da ekleyerek programı bitirelim. Tamam. Ee, bu programı dediğimiz gibi bu bağımsızlar alanını bir şekilde e, sorunlarıyla konuşmaya ve bir dayanışma ortamı bir bilgi birikimi yaratmaya çalışarak sürdüreceğiz. Dolayısıyla yürütülüğü ekibimizle olan konuşmalar hem bağımsızlar hem de onların kendi girişimleri üzerine devam edecek. Davetli konuşmacılarımızla bağımsız kültür sanat alanı için önemli bulduğumuz kimi kavramlar üzerine konuşacağız. Öte yandan da şu anda bağımsızlar.org'un paydaşları olan ve bu bağımsız kültür sanat alanında faaliyet gösteren inisiyatiflerle Onların bakışlarını, çalışma alanlarını ve yöntemlerini yine İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerin ya da merkez sayılan şehirlerin dışında neler olup bittiğini konuşacağız. Önümüzdeki hafta yine 2014-15'te başından başlayarak birlikte çalıştığımız hala yürütücü ekibimizde olan Halka Sanat Projesi'nin kurucu yöneticisi İpek Çankaya ile onun 2017'de yaptığı Türkiye'de Sanat Sermayesi Kamusal alan ve sanat inisiyatifleri ilişkisine eleştirel bir bakış başlıklı doktora çalışması üzerinden yine bu alana bakacağız. Sanıyorum kapatabiliriz. Hadi kapatalım. <gülüyor> tamam. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler Zeynep. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bağımsızlar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 Açık, Açık Dergi